26. söz Kader Risalesi Bismillahirrahmanirrahim Ve inni şey'i illa 'indena kasailuhu ve ma nunziluhu illa bi kadarin ma'lum. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın. Her şeyi biz belirli bir miktarla indiririz. Okulla şeyin ahsaynahu fi imamin lidin. Biz her şeyi imamü'l-din'de tek tek sayıp yazdık. Kader ile cüc-i ihtiyari iki meseleyi mühimmedir. Ona dair dört mebahas içinde birkaç sırlarını açmaya çalışacağız. Birinci mebahas, kader ve cüc-i ihtiyari, İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Yani mümin her şeyi, hatta fiilini, nefsini, Cenab-ı Hak da vere vere ta nihayette, teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz-i ihtiyari önüne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsin der. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalatla mağrur olmamak için kader karşısına geliyor der. Haddini bil. Yapan sen değilsin. Evet kader cüz-i ihtiyari iman ve İslamiyetin nihayet meratibinde. Kader nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyari adın mesuliyetten kurtarmak içindir ki mesail-i imaniye girmişler. Yoksa mütemezzit nüfus emmarenin işledikleri seyyiatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inam olunan mahâsille iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyariye istinad etmek bütün bütün sırrı kadere ve hikmete cüz-i ihtiyariye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir. Evet manen terakki etmeyen alem içinde kaderin cahil istimali var. Fakat o da maziyet ve mesaiptedir ki esin ve hüznün ilacıdır. Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki sefahete ve atalete sebep olsun. Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil. Belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş. Cüz-i ihtiyari seyyata merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş. Yoksa nahasına masal olarak tefer'un etmek için değildir. Evet Kur'an'ın dediği gibi insan seyyiatından tamamen mesuldür. Çünkü seyyiatı isteyen odur. Seyyiat tahribat mev'inden olduğu için insan bir seyyye ile çok tahribat yapabilir. Müthiş bir cezaya kesbi istihdak eder. Bir kibritle bir evi yakmak gibi. Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet ilahiyye ve icat eden kudret-i rabbaniyedir. Sual ve cevap, dahi ve sebep ikisi de haptandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Fakat seyyatı isteyen nefsi insaniyedir. Ya istidat ile ya ihtiyar ile. Nasıl ki beyaz, güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taaffun alır... O siyahlık onun istidadına aittir. Fakat o seyyiatı çok mesalihi tezammül eden bir kanun ilahi ile icat eden yine haktır. Demek sebebiyet ve sual nefistendir ki mesuliyeti o çeker. Hakka ait olan hak ve icat ise daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir, hayırdır. İşte şu sırdandır ki kispi şer, şerdir, halkı şer, şer değildir. Nasıl ki pek çok mesalihi kazammın eden bir yağmurdan zarar gören tembel bir adam diyemez. Yağmur rahmet değil. Evet, halk ve icatta bir şer ve cüz'i ile beraber hayır kesil vardır. Bir şer ve cüz'i için hayır kesili terk etmek şer kesil olur. Onun için o şer ve cüz'i hayır hükmüne geçer. İcad-ı ilahide şer ve çirkinlik yoktur. Belki abd'in cüslüne ve istidadına aittir. Hem nasıl kaderi ilahi netice ve meyveler itibarıyla şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Öyle de illet ve sebep itibarıyla dahi zulümden ve kubuhtan mukaddestir. Çünkü kader hakiki illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina eder. Kaderin aynı adaletin ve zulme düşerler. Mesela hakim seni sirkatle mahkum edip hapsetti. Halbuki sen sarık değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var. İşte kaderi ilahi dahi seni o hapiste mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için mahkum edip adalet etmiş. Hakim ise sen ondan masum olduğun sirkate binaen mahkum ettiği için zulmetmiştir. İşte şey-i vahitte iki cihetle kader ve icad ilahinin adaleti ve insan kisminin zulmü göründüğü gibi başka şeyleri buna kıyas et. Demek kader ve icad ilahi, mebde ve münteha, asıl ve ferd, illet ve neticeler itibariyle şerden ve kubuhtan ve zulümden münezzehtir. Eğer denirse madem cüz ihtiyarinin icada kabiliyeti yok, bir emri itibari hükmünde olan kisipten başka insanın elinde bir şey bulunmuyor. Nasıl oluyor ki Kur'an-ı Mucizül Beyanda Halık'ı şemavat ve arza karşı insana asi ve düşman vaziyeti verilmiş, Hâlık-ı arz Ondan azim şikayetler ediyor. O âsi insana karşı ad-i yardım için kendini ve bütün melaikesini tahşid eder. Ona azim bir ehemmiyet veriyor. El cevap. Çünkü küfür ve isyan ve seyyiye tahriptir, ademdir. Halbuki azim tahribat ve hassiz ademler bir tek emri itibariye ve adeniye tereddüt edebilir. Nasıl ki bir azim sefinenin dümencisi vazifesinin ademi ifasıyla sefine garp olup bütün hademelerin netice-i iptal olur. Bütün o tahribat bir Adem'e tereddüt ediyor. Öyle de küfür ve masiyet. Adem ve tahrip mev'inden olduğu için çiz ihtiyari bir emri itibari ile onları tahrip edip müthiş netaice sebebiyet verebilir. Zira küfür kendin bir seviyedir. Fakat bütün kainatı kıymetsizlikle ve abesiyetle tahtir ve ile i gösteren bütün mevcudatı ı ve bütün tecelliyat-ı esma-i tezgif olduğundan, bütün kainat ve mevcudat ve esma-ı ilahiye namına, Cenab-ı Hak kafirden şiddet şikayet ve dehşetli tehdidat etmek aynı hikmettir ve ebedi azap vermek aynı adalettir. Madem insan küfür ve isyanla tahribat tarafına gidiyor, az bir hizmetle pek çok işleri yapar. Onun için ehli iman onlara karşı Cenab-ı Hakk'ın inayet azimine muhtaçtır. Çünkü on kuvvetli adam bir evin muhafazasını ve tamiratını deruhte etse, haylaz bir çocuğun o haneye ateş vermeye çalışmasına karşı, o çocuğun veliyesine, belki padişahına müracaata, yalvarmaya mecbur olması gibi, müminlerin de böyle edepsiz ehli isyana karşı dayanmak için Cenab-ı Hakk'ın çok inayetine muhtaçtırlar. Elhasıl. Eğer kader ve cüz-i bahseden adam ehli huzur ve kemali iman sahibi ise kainatı ve nefsini Cenab-ı Hakk'a verir. Onun tasarrufunu bilir. O vakit var kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahsetsin. Çünkü madem nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir. O vakit cüz-i ihtiyariye istinad ederek mesuliyeti de ruhta eder. Seyyata merciiyeti kabul edip Rabbini takvis eder. Daire-i ubudiyette kalıp teklif-i ilahiyeyi zimmetine alır. Hem kendinden sudur eden kemalat ve hasanatla gururlanmamak için kadere bakar. Fakir yerine şükreder. Başına gelen musibetlerde kaderi görür, sabreder. Eğer kader ve cüzi i bahseden adam ehli gaflet ise o vakit kaderden ve cüzi i ihtiyariden bahsa hakkı yoktur. Çünkü nefsi i gafret gaflet veya dalalet saikasıyla kainatı esbaba verip Allah'ın malını onlara taksim eder. Kendini de kendine temlik eder. Hidilini kendine ve esbaba verir. Mesuliyeti ve kusuru kadere havale eder. O vakit nihayette Cenab-ı Hakk'a verilecek olan cüz ihtiyarı ve en nihayette medan-ı nazar olacak olan kader dahsi manasızdır. Yalnız bütün bütün onların hikmetinizi ve mesuliyetten kurtulmak için bir desisi nefsiyedir. İkinci medas... Ehli ilme mahsus, ince bir tetkiki ilmidir. Haşiye, bu ikinci mebahas en derin ve en müşkül bir sırrı kader meselesidir. Bütün ulema-i en ehemmiyetli ve münazaralı bir meseleyi akaid-i kelamiyedir. Risale-i Nur tam halletmiştir. Eğer desen kader ile cüz ihtiyarı nasıl telfik edilebilir? El cevap yedi ve Birincisi, Elbette kainatın intizam ve mizan nisanıyla hikmet ve adaletine şehadet ettiği bir adil hakim, insan için medar, sevap ve ikab olacak, mahiyeti meçhul bir cüz-i vermiştir. O adil hakimin pek çok hikmetini bilmediğimiz gibi, şu cüz-i kaderle nasıl tevfik edildiğini bilmediğimiz olmamasına delalet etmez. İkincisi bir zarure, herkes kendisinde bir ihtiyar hisseder, o ihtiyarın vücudunu vicdanen bilir. Mevcudatın mahiyetini bilmek ayrıdır, vücudunu bilmek ayrıdır. Çok şeyler var, vücudu bizce bedihi olduğu halde, mahiyeti bizce meçhul. İşte şu cüz-i ihtiyari öğleler sırasına girebilir. Her şey malumatımıza münhasır değildir. Adem-i ilmimiz onun ademine delalet etmez. Üçüncüsü, cüz-i ihtiyari kadere münafi değil. Belki kader ihtiyarı teyit eder. Çünkü kader ilmi ilahinin bir nevdidir. İlmi ilahi ihtiyarımıza taalluk etmiş. Öyleyse ihtiyar teyit ediyor, iptal etmiyor. Dördüncüsü, kader ilim mevkindendir. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacak öyle taalluk ediyor. Yoksa malum ilme tabi değil. Yani ilim vesatili malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas değil. Çünkü malumun zatı ve vücudu haricisi iradeye bakar ve kudrete istinad eder. Hem ezel, mazi silsilesinin bir ucu değil ki, eşyarı vücudunda esas tutulup, ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel, mazi ve hal ve istikbali birden tutar. Yüksekten bakar bir aynı misaldir. Öyleyse, daire mümkünat içinde uzanıp giden, zamanın mazi tarafında, bir uç tahayyül edip, ona ezel deyip, o ezel ilmine, eşyanın tertiple girmesini, ve kendisini onun haricinde tevehüm etmesi, ona göre muhakeme etmek hakikat değildir. Şu sırrın keşfi için şu misale bak. Senin elinde bir ayna bulursa, sağ tarafındaki mesafe mazi, sol tarafındaki mesafe müstakbel farz edilse, o ayna yalnız mukabilini tutar. Sonra o iki tarafı bir tertiple tutar, çoğunu tutamaz. O ayna ne kadar aşağı ise o kadar az görür. Fakat o ayna ile yükseğe çıktıkça o aynanın mukabil dairesi genişlenir. Gitgide bütün iki taraf mesafeyi birden bir anda tutar. İşte şu ayna, şu vaziyette, onun irtisamında o mesafelerde cereyan eden halat birbirine mukaddem, muahhar, muhafık, muhalif denilmez. İşte kader ilme i ezeliden olduğu için, ilme ezeli hadisin tabiriyle manzara âlâdan, ezelden ebede kadar her şey, Olmuş ve olacak birden kadar ihata eder bir makam-ı alâdadır. Biz ve muhakematımız onun haricinde olamaz ki, mazi mesafesinde bir aynı tarzında olsun. Beşincisi, kader sebeple müsebbebe bir tealluku var. Yani müsebbep şu sebeple vukuğa gelecek, öyleyse denilmesin ki, madem filan adamın ölmesi filan vakitte mukadderdir, cüz-i ihtiyariyle tüfek atan adamın ne kabahati var? atmasaydı yine ölecekti. Sual niçin denilmesin? En cevap. Çünkü kader onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Eğer onun tüfek atmamasını farz etsen, o vakit kaderin adem-i teallukunu farz ediyorsun. O vakit ölmesini neyle hükmedeceksin? Yalnız cebri gibi sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur etsen, veya mutezile gibi kaderi inkar etsen, ehl-i sünnet ve cemaati bırakıp Fırkayı dâlleye girersin. Öyleyse... ...biz ehli hak deriz ki... ...tüfek atmasaydı ölmesi biz cemeçul, Cebriy der, atmasaydı yine ölecekti. Mutezile atmasaydı ölmeyecekti. Altıncısı... ...haşiye gayet müdakkik... ...alimlere mahsus bir hakikattır. Cüz-i ihtiyariyenin üstün esası olan... ...meyalan. Maturidice bir emli itibaridir. Abde verilebilir... Fakat eşari ona mevcut nazarıyla baktığı için abde vermemiş. Fakat o meylandaki tasarruf eşariyece bir emli itibaridir. Öyleyse o meylandı, o tasarruf bir emri nisvidir. Muhakkak bir vücudu haricisi yoktur. Emri itibari ise illeti tamme istemez ki illeti tamme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücut ortaya gelip ihtiyar refletsin. Belki o emri itibarinin illeti bir rüçhaniyet derecesinde bir vaziyet alsa, o emri itibari subut bulabilir. Öyleyse o anda onu terk edebilir. Kur'an o anda diyebilir ki, şu şerdir yapma. Evet eğer abd, halıkı, efali bulunsaydı ve icade iktidarı olsaydı, o vakit ihtiyar ref olurdu. Çünkü ilmi usul ve hikmette, malem yecip, lem yücet, kaidesince ki. Bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez. Yani illet-i bulunacak, sonra vücuda gelebilir. İllet-i ise malulu bir zarure ve bir vücut ihtisa ediyor. O vakit ihtiyar kalmaz. Eğer desen tercih bila müreccih muhaldir. Halbuki o emri itibari dediğimiz hiçbir insani. bazen yapmak ve bazen yapmamak eğer mucik bir müreccih bulunmazsa Tercih bila müreci lazım gelir. Şu ise usulü kelamiyenin en mühim bir esasını hedmeder. Erdi yani cevap. Tereccüh bila müreccih muhaldir. Yani mürecisiz, sebepsiz rüşaniyet muhaldir. Yoksa tercih bila müreci caizdir ve vakidir. İrade bir sıfattır. Onun şe'ni böyle bir işi görmektir. Eğer desen, madem katli halk eden haktır, niçin bana katil denilir? En cevap. Çünkü imisas kaidesince ismi fa'il bir emri nisbi olan mastardan müştaktır. Yoksa bir emri sabit olan hasıl bil mastardan inşikat etmez. Mastar kisbimizdir. Katil ünvanında biz alırız. Hasıl bir mastar hakkın mahlukudur. Mesuliyeti eden bir şey hasıl bir mastardan müştak alınmaz. Yedinciği. İradeye küs insaniye. Ve cüz-i ihtiyariyesi zayıftır. Bir emri itibaridir. Fakat Cenab-ı Hakim-i Mutlak o zayıf cüz-i iradeyi irade-i külliyesinin taallıkına bir şart-ı adil yapmıştır. Yani manen der ey abdim ihtiyarınla hangi yolu istersen seni o yolda götürürüm. Öyleyse mesuliyet sana aittir. Hiçbir tahta olmasın. Sen bir iktidarsız çocuğu omzuna alsan, onu muhal yer bırakıp nereyi istersen seni oraya götüreceğim desen. O çocuk yüksek bir dağ istedi götürdün. Çocuk üşüdü yahut düştü. Elbette sen istedin diyerek itap edip üstünde bir tokat vuracaksın. İşte Cenab-ı Hak ahkemül hakimin nihayet zaaftı olan abbin iradesini bir şartla adi yapıp irade-i külliyesi ona nazar eder. Elhasım ey insan senin elinde gayet zayıf fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa, cüz-i ihtiyari namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver ki, silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin. Ve bir çiçeği olan saadet ebediyeye eli uzansın. Diğer eline istifarı ver ki, onun eli seyyiattan yıkısalsın. Ve o şeceri-i bir meyvesi olan zıkkum mu cehenneme yetişmesin. Demek dua ve tevekkül, meyelan hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tevbe dahi meyelan şerdi keser, tecavüzatını kırar. Üçüncü mefaz. Kadere iman, imanın erkanındandır. Yani her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiri iledir. Kadere delail kat kat'iyye o kadar çoktur ki hak ve hesaba gelmez. Biz basit ve zahir bir tarzla şu rükm-i imaniyeyi ne derece kuvvetli ve geniş olduğunu bir mukaddeme ile göstereceğiz. Mukaddeme, her şey vücudundan evvel ve vücudundan sonuna yazıldığını وَلَا رَقْبٍ وَلَا يَا illa fi kitabim كِتَابٍ مِب۪. Yaş ve kuru ne varsa hepsi at açık bir kitapta yazılmıştır. Gibi pek çok ayatı Kur'aniye tasrih ediyor. Ve şu kainat denilen, kudretin Kur'an-ı Kebirinin ayatı dahi, şu hükm-ı Kur'an'ı nizam ve mizam ve intizam ve tasvir ve tezzil ve imtiyaz gibi ayat tekliniyesiyle tasdik ediyor. Evet şu kainat kitabının manzum mektubatı ve mevzun ayatı şehadet eder ki her şey yazılıdır. Ama vücudundan evvel her şey mukadder ve yazılı olduğuna delil. Bütün mebadi ve çekirdekler ve mekadir ve suretler birer şahittir. Zira her bir tohum ve çekirdekler kahmin tezgahından çıkan birer latif sandıkçadır ki kaderle tersim edilen bir fihlistecik ona tevdi edilmiştir ki kudret o kaderin hendesesine göre zerratı istihdam edip o tohumcuklar üstünde koca mucizat kudreti bina ediyor. Demek bütün ağacın başına gelecek, bütün vakaatıyla çekirdeğinde yazılı hükmündedir. Zira tohumlar maddeten basittir birbirinin aynıdır. Maddeten bir şey yoktur. Hem her şeyin miktar muntazaması kaderi vazihem gösterir. Evet hangisi hayata bakılsa görünüyor ki gayet hikmetli ve senatlı bir kalıptan çıkmış gibi bir miktar bir şekil var ki o miktarı o sureti o şekli almak ya harika ve nihayet derecede eğri büğrü maddi bir kalıp bulunmalı. Veyahut kaderden gelen mevzun ilmi bir kalıbı manevi ile Kudret-i Ezeliyye, o sureti o şekli biçik giydiriyor. Mesela sen su ağaca, şu hayvana dikkatle bak ki cami, sağır, kör, şuursuz. Birbirinin misli olan zerreler onun neşmü nemasında hareket eder. Bazı eğri büğrü hudutlarda meyve ve faydaların yerini tanır, görür, bilir gibi durur, tevakkuf eder. Sonra başka bir yerde büyük bir gayeyi takip eder gibi yolunu değiştirir. Demek kaderden gelen miktar manevinin ve o miktarın emri manevisiyle zerreler hareket ederler. Madem maddi ve görünecek eşyada bu derece kaderin tecelliyatı var. Elbette eşyanın nürur zamanla giydikleri suretler ve ettikleri hareketle hasıl olan vaziyetler dahi bir intizamı kadere tabidir. Evet bir çekirdekte hem bedihi olarak irade ve evamir-i tekriniyenin ünvanı olan kitab-ı haber veren ve işaret eden hem nazari olarak emir ve ilmi ilahinin bir ünvanı olan imam-ı müvvinden haber veren ve ramzeden iki kader tecellisi var. Bedihi kader ise o çekirdeğin tazammın ettiği ağacın maddi keyfiyat ve vaziyetleri ve heyetleridir ki sonra gözle görünecek. Nazari ise o çekirdekte Ondan fark olacak ağacın, müddet-i hayatındaki geçireceği tavırlar, vaziyetler, şekiller, hareketler, tesbihatlardır ki tarihçeyi hayat namıyla tabir edilen, vakit ve vakit değişen tavırlar, vaziyetler, şekiller, fiiller, o ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderi miktarı vardır. Madem en adi ve basit eşyada böyle kaderin tecellisi var, elbette umur eşyanın vücudundan evvel yazılı olduğunu ifade eder. Ve az bir dikkatle anlaşılır. Şimdi vücudundan sonra her şeyin sergüzeşte hayatı yazıldığına delil ise alemde kitab mübin ve imamı mübinden haber veren bütün meyveler ve leyve haber veren ve işaret eden insandaki bütün kuvve-i hafızalar birer şahittir, birer emaredir. Evet, her bir meyve, bütün ağacın mukadderat hayatı onun kalbi hükmünde olan çekirdeğinde yazılıyor. İnsanın sergüzeştle hayatıyla beraber kısmen alemin hadisatı maziyesi kulvayı hafızasında öyle bir surette yazılıyor ki dünya kardan küçükliğinde bu kulvacıkta beş kudret kalemi kaderiyle insanın safay amalinden küçük bir senet istinsaf ederek insanın eline verip dimağının cebine koymuş ta muhasebe vaktinde onunla hatırlasın hem ta unutmayın olsun ki bu fena ve her halcümercinde beka için pek çok aynalar var ki kadir-i hakim, zaillerin hüviyetlerini onlara tersim edip ipka ediyor. Hem beka için pek çok levhalar var ki kafiz-i alim, fanilerin manalarını onlarda yazıyor. En hasıl, madem en basit ve en aşağı dereceye hayat olan nebatat hayatı, bu derece kaderin nizamına tabidir. Elbette en yüksek dereceyi hayat olan hayati insaniye. Bütün teferruatıyla kaderin mityasıyla çizilmiştir ve kalemiyle yazılıyor. Evet, nasıl katreler buluttan haber verir. Reşhalar su menbaını gösterir. Senetler, cüzdanlar bir defter-i kebirin vücuduna işaret ederler. Öyle de şu meşhudumuz olan, zihayatlardaki intizamı maddi olan bedihi kader, ve intizam-ı manevi ve hayati olan nazari kaderin reşhaları, katreleri, senetleri, cüzdanları hükmünde olan meyveler, mutfeler, tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller, bilbedahe, ketab-ı mübin denilen irade ve evamir-i tekviğinin defterini ve imam-ı mübin denilen ilmi ilahinin bir divanı olan levh-i mahfuzu gösterir. netice meram. Madem bir müşahede görüyoruz ki, her bir ziyayatın nesb zamanında zerreleri eğri eğribiri hudutlara gider, durur. Zerreler yolunu değiştirir. O hudutların nihayetlerinde birer hikmet, birer fayda, birer maslahatı semene verirler. Bilbedahe o şeyin miktarı surisi bir kader kalemiyle tersim edilmiştir. İşte mesut bedilhi kader, o ziyayatın manevi halatında dahi bir kader kalemiyle çizilmiş multazam meyvedar hudutları... ...nihayetleri var olduğunu gösterir. Kudret mastardır. Kader mistardır. Kudret o maani kitabını... ...o mistar üstünde yazar. Madem maddi ve manevi... ...kader kalemiyle tersim edilmiş... ...müsmir hudutlar... ...hikmetli nihayetler olduğunu... ...katiyen anlıyoruz. Elbette her bir hayatın ...müddet hayatında geçireceği... ...ahval ve etvarı... ...o kaderin kalemiyle tersim edilmiş... Çünkü sergüzeşli hayatı bir intizam ve mizanla cereyan ediyor, suretler değiştiriyor, şekiller alıyor. Madem böyle umum zihayatta kalem kadar hükümrandır, elbette alemin en mütemmel meyvesi ve arzın kalifesi ve emanet-i hamili olan insanın sergüzeşli hayatı yesi her şeyden ziyade kaderin kanununa tabidir. Eğer dese kader bizi böyle bağlamış, hürriyetimizi selbetmiştir. İmbisat ve cevelan-ı olan kalp ve ruh için kadere iman bir ağırlık, bir sıkıntı vermiyor mu? El cevap kat'a ve asla sıkıntı vermediği gibi nihayetsiz bir hiffet, bir rahatlık ve ravh ve reyhanı veren ve enne emanı temin eden bir surur, bir nur veriyor. Çünkü insan kadere iman etmezse, küçük bir dairede, cüz'i bir serbestiyet, muhakkak bir hürriyet içinde... Dünya kadar ağır bir yük, bir çare ruhun omuzunda taşımaya mecburdur. Çünkü insan bütün kainatla alakadardır. Nihayetsiz makası ve metalibi var. Kudreti, iradesi, hürriyeti milyondan birisine kağıt gelmediği için çektiği manevi sıkıntı ağırlığı ne kadar müthiş ve muvahiş olduğu anlaşılır. İşte kadere iman. Bütün o ağırlığı kaderin sefilesine atar kemal rahatla, ruh-u kalbin kemal hürriyetiyle, kemalatın da serbest cevelanına meydan veriyor. Yalnız nefsi emmarenin cüzi hürriyetini serbeder, ve filavuniyetini, ve rububiyetini, ve keyfe maa yaşa, hareketini kırar. kader iman, o kadar lezzetli, saadetlidir ki, tarif edilmez. Yalnız şu temsille o lezzete, ve o saadete bir işaret edeceğiz, şöyle ki, iki adam, bir padişahın payitahtına giderler. O padişahın mahalli garaip olan Fos sarayına girerler. Bir padişahı bilmez. O yerlerde gasıbane, sarıkane tavattun etmek ister. Fakat o bahçe, o sarayın iktiza ettikleri idare ve tedbir ve validat ve makinalarını işlettirmek ve garip hayvanatın erzatını vermek gibi zahmetli külfetleri görür. Mütemadiyen ızdırak çeker. O cennet gibi o bahçe başına bir cehennem gibi oluyor. Her şeye acıyor, idare edemiyor. Teessükle vaktini geçirir. Sonra da o hırsız, edepsiz adam teydip suretiyle hapse atılır. İkinci adam padişaha tanır. Padişaha kendini misafir bilir. Bütün o bahçede, o sarayda olan işler bir nizam kanunla cereyan ettiğini, her şey bir programla, temal-ı suhuletle işlediğini itikad eder. Zahmet ve külfetleri padişahın kanununa bırakıp Kemal-i Safa ile o cennet nisal bahçenin bütün lezzetlerinden istifade edip padişahın merhametine ve idare kanunlarının güzelliğine istinaden her şeyi hoş görür. Kemal ile zevk ve saadetle hayatını geçirir. İşte men amene bi'l kaderi emina min'el kader. Kadere iman eden kederden emin olur. Sırrını Allah Dördüncü mebahs eğer desen, birinci mebahasta ispat ettin ki, kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu dar dünyadaki musibetler, beliyyeler o hükmü cerh ediyor. En yani cevap, ey şiddet-i şefkatten, bir elemi hisseden nefsin ve arkadaşın, vücut hayır mahz. mahs, adem şerr mahs olduğuna bütün nahasın ve kemalatın vücuda rücu o ve bütün maasi ve mesait ve nekaisin esası adem olduğu delildir. Madem adem şerri mahızdır, ademe müncer olan veya ademi işmam eden halat dahi şerri tazammın eder. Onun için vücudun en parlak nuru olan hayat ahval-i muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor. Mütebain vaziyetlere girip tasaffi ediyor. Ve müteaddit keyfiyatı alıp mutlu semerati veriyor. Ve müteaddit tavırlara girip vahid-i hayatın nukuş esmasını güzel bir gösterir. İşte şu hakikatten bir ki zihayatlara alam ve mesai ve meşakkat ve beliyyat suretinde bazı halat arız olur ki o halat ile hayatlarına envar-ı vücut teceddüt edip zulümat-ı adem tebaut ederek hayatları fesaffi ediyor. Zira tevakkuf, sükunet, sükut, atalet, istirahat, yekmesaklık, keyfiyatta ve ahvalde birer ademdir. Hatta en büyük bir lezzet yekmesaklık içinde keçe iner. En hasil. Madem hayat Esma İfla'nın dukuşunu gösterir. Hayatın başına gelen her şey hasandır. Mesela gayet zengin, nihayet derecede sanatkar ve çok sanatlarda mahir bir zat. Asar sanatını, hem kıymetkar servetini göstermek için adi bir miskin adamı, modellik vazifesini gördürmek için bir ücrete mukabil, bir saatte murassa, musallar yaptığı gömleği giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir, tedbir eder. Hem her nevi senatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğini bozuyorsun demeye hak kazanabilir miyim? merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte onun gibi. Saniy-i Zülcelal, fatur-i bi misal, zihayata göz, kulak, akıl, kalp gibi havas ve letaifle ve murassa olarak giydirdiği vücut gömleğini, esma-ıslahının nakışlarını göstermek için çok halat içinde çevirir, çok vaziyetlerde değiştirir. Elemler, musibetler nevinde olan keyfiyat, bazı esmasının ahkamını göstermek için lemaat-ı hikmet içinde bazı şuaat-ı rahmet ve o şuaat-ı rahmet içinde latif güzellikler vardır. Hatime Eski Said'in serkeş, müftekir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsini susturan teslime mecbur eden beş fıkradır. Birinci fıkra Madem eşyalar basan aklıdır. Elbette bir ustaları var. 22. sözde gayet katil ispat edildiği gibi, eğer her şey birinin olmazsa, o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkül ve ağır olur. Eğer her şey birinin olsa, o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Madem zemin ve asumanı birisi yapmış, yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları, Başkalarına bırakıp işi bozmayacak. Başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek. Şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. İkinci fıkra, sen ey mağru nefsim, üzüm ağacına benzersin. Fakirlenme. Sankınlar o ağaç kendi takmamış. Başkası onları ona takmış. Üçüncü fıkra, sen ey riyakar nefsim, dine hizmet ettin diye gururlanma. Muhakkak ki Allah bu dini facir adamla da teyit ve takviye eder. Sızınca müzekka olmadığın için. Belki sen kendini o recülü facir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife fıtrat ve farize-i ve netice-i bil. ucub ve riyadan kurtul. Dördüncü fıkra. Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Çünkü bütün hakiki mevcudat ismi Hakk'ın şuatı ve esmasının tezahüratı ve sıfatının tecelliyatıdırlar. Maddi ve manevi, cevheri, arazi, her bir şey, her bir insanın hakikati birer ismin nuruna dayanır ve hakikatine istinad ederler. Yoksa hakikatsız, ehemmiyetsiz bir surettir. Yirminci sözün ahirinde şu dair bir nebze bahsi geçmiştir. Ey nefis! Eğer şu dünya hayatına müspaksan, mevkten kaçarsan, kat'ilyen bil ki hayat zannettiğin halat yalnız bulunduğun dakikadır. O dakikadan evvel bütün zamanın ve o zamanın içindeki eşya-i dünyeviye o dakikada meyyittir, ölmüştür. O dakikadan sonra bütün zamanın ve onun mazrufu o dakikada ademdir, hiçtir. Demek güvendiğim hayat maddiye yalnız bir dakikadır. Hatta bir kısım ehli bir aşiredir. Belki bir an-ı demişler. İşte şu sırdandır ki bazı ehli velayet dünyanın dünya cihetiyle ademini hükmetmişler. Madem böyledir hayatı maddiyi, i bırak. Kalp ve ruh ve sırrın derece hayatlarına çık. Bak ne kadar geniş bir daireyi hayatları var. Senin için meyyit olan mazi, müstakbel, onlar için haydır. Hayatlar ve mevcuttur. Ey nefsim! Madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki Fâniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayrı istemem. İsterim, fakat bir yar ı vâki isterim. Zerreyim, fakat bir şemsi sermet isterim hiç ender için hakaklı mevcudatı birden isterim 5 fıkra şu fıkra arabi geldiği için arabdı yazıldı Hem şu fıkra arab Allah'u Ekber zikilinde 33 mertebeyi tefekkürden bir mertebe işarettir Allah'u ekber izzvel kadirul Aliul hakim Kerim Rahim Ercenilş Ezeyil ezelizi ma katı haz imkaina Kullen vecusen ve ve sahâifu ve tabakât vema haqâiq vehâzîl mevgûdât küllîyâ mecih'iyyâ ve vücûden ve beka'a illâ khutûtu talem-i kadâihi ve kadârihi ve tanzîmihi ve tekdîrihi bi'ilmin ve hikmâ ve nukûşu peryâri ilmihi ve hikmetihi ve tâsbîrihi ve ve ve ve ve ve kerem وأظاهر لطائف لطفه وكرمه وتودده وتعظفه برحمة من نعمه وثمرات فياض رحمته بنيمته وترخمه وتخمنه بجمال وكمال ولمعات وتجليات جماله وكماله بشهادات تفانية المرايا والسيالة المظاهر مع بقاء الجمال مجرد السرمدي الدائم التجلي ve azzuhori ala merhilfusul, velusur, velduhur ve daimil in'am ala merhil enam, vel eyyam, vel e'vam Naam, fel eserul mükemmel, yedullu za aklin ala l mükemmel ثم el fi'lul mükemmel, yedullu za fahmin ala l mükemmel ثم el mükemmel, yedullu bilbedaha ala l mükemmel ثم الوصل المكمل يدل بالضرورة على الشأن المكمل ثم الشأن المكمل يدل باليقين على تمال الزات بما يليك بالزاد وهو الحق اليقين نعم تفان المرآة زوال المنفوضات مع التجلل تجلل دائم مع الفيد المزلق ملازم من أظهر الزواهر إن الجمال الزاهرة ليس ملك المزاهر. من أفسح تبيان Min avuzhi biruhan, il-Jama'il müjredi, il-İhsan müjded, il-Vajib bil il-Bujur, il Muhammed, min Allah, wa ala Allahu etbar, o kadir, alim, hakim, kerim, rahim, cemil olan nakrash azeli ki. Bu kainatın sahipleri ve tabakatıyla kül ve cüz olarak hakikatı. Ve bu mevcudatın külliyet ve cüz'iyyet ve vücut ve beka itibariyle hakikati, onun kaza ve kader kaleminin ilim ve hikmetle tanzim ve takdir ettiği hatları, ilim ve hikmet pergelinin sun ve inayetle tasvir ve takdir ettiği kuşları, sun ve inayetinin yedi beyzasının lütuf ve keremle tezim ve tenbir ettiği tesinatı, lütuf ve kereminin ve teveddüt ve teavrufunun latifelerinden rahmet ve nimetle açan çiçekleri, rahmet ve nimetinin ve terahhun ve tahannününün feizinden cemal ve kemal ile tezahür eden semereleri ve aynaların faniliği ve maskarların masharların ile beraber onları tecelli eden o mücerret ve sermediği cemalin baki kalarak gelip geçen mevsimler ve asırlar ve dehirler üzerinde tecelliyat ve zuhuratının ve gelip geçen mahlukat ve günler ve seneler üzerindeki inamatının devam etmesinin şahadetiyle onun cemal ve kemalinin tecelliyat ve lemaatından başka bir şey değildir. Evet, eserin mükemmelliği akıl sahipleri için, fiilin mükemmelliğine delalet eder. Mükemmel fiil ise tehim sahipleri için ismin mükemmelliğine delalet eder. İsmin mükemmelliği bilbedahe sıfatın mükemmelliğine, sıfatın mükemmelliği ise biz zarure şe'nin mükemmelliğine şe'nin mükemmelliği ise hakkal yakın derecesinde bir katiyyetle ve o zata layık bir şekilde zatın mükemmelliğine delalet eder. Evet aynaların fani ve mevcudatın zavaliyle beraber tecelliyatın ve tüyüzatın devam etmesi bütün zuhurattan daha zahir bir surette onlarda görünen cemalin mazharlara ait olmadığına delalet eder. Ve en fasih bir lisanla ...ve en vazif bir bürhanla gösterir ki... ...o tecelliyat, vaci bir vücudun... ...ve baki ve duydun mücerred cemalinin... ...ve masharlar üzerinde daimi genelenen ...ihsanatının zilveleridir. Allah'ım... ...Efendimiz Muhammed'e, al ve ashabına... ezelden ebede... ilmi ilahinin mevcudatı adedince... ...salat ve selam et. Zeyl... Bismillahirrahmanirrahim... ...bu küçük zeylin... ...büyük bir önemi var... Herkese Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarihler pek çoktur. Bütün hak tarihler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazısı bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. O tarihler içinde tasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim acz, vefat, ve şefkat ve tefettür tarihidir. Evet aciz dahi aşk gibi belki daha esnen bir tarihtir ki, Ubudiyet tarifiyle mahbubiyete kadar gider. Fakır dahi Rahman ismine ihsal eder. Hem şefkat dahi aşk gibi, belki daha keskin ve daha geniş bir tarihtir ki Rahim ismine ihsal eder. Hem tefekkür dahi aşk gibi, belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tarihtir ki Hakim ismine ihsal eder. Şu tarik kafi tarikler misildi. Letaif-i aşere gibi on katlı değil mi? Ve tarik-i cehriye gibi nüfus-i sebaya yedi mertebeye atılan adımlar değil. Belki dört katbeden ibarettir. Tarikattan ziyade hakikattır, şeriattır. Yanlış anlaşılmasın. Az ve farklı kusurunu Cenab-ı Hakk'a karşı görmek demektir. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değildir. Şu kısa tarikin evradı ittiba-i sünnettir. Feraizi işlemek, kebairi terk etmektir. Ve bilhassa namazı tadili erken kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. Birinci katleye <gülüyor> Nefislerinizi temize çıkarmayın. Ayeti işaret ediyor. İkinci katleye <gülüyor> Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuştur. Ayeti işaret ediyor. Üçüncü katleye ma esabek min hasanetin temin Allah, vma esabek min seviyetin temin nefsik. Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse o da kendi nefsinindir. Ayeti işaret ediyor. Dördüncü katleye kullu şeyin halikum illa wajah. Her şey halak olup gelirdir. Ona bakan yüzün üstesine ayeti işaret ediyor. Şu dört katlenin kısa bir izahı şudur ki, birinci katlede, فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ Ayeti işaret ettiği gibi, keski nefis etmemek, zira insan civilliyeti ve fıtratı hasadiyle nefsini sever. Belki evvela ve bizzat yalnız zatını sever. Başka her şeyi nefsine feda eder. Mabuda layık bir tarzda nefsini metheder. Mabuda layık bir tenzihle nefsini meaibden tenzih ve tebliğ eder. Elden geldiği kadar kusurları kendine layık görmez, ve kabul etmez. Nefsine perestiş eder tarzında şiddetle müdafaa eder. Hatta fıtratında tevdi edilen ve mabud-ı hakikînin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat ve istidadı kendi nefsine saht ederek "Men takaza ilâhehu hevâhu. nefsinin arzusunu kendine mabud edinen kimse sırrına mahsur olur. Kendini görür kendini güvenir, kendini beğenir. İşte şu mertebede şu katvede tezkiyesi tathiri onu tezki etmemek tebriye etmemektir. İkinci katvede وَلَا تَكُلُنُ كَلَّذ۪ينَ نَسُولُ اللّٰهِ فَاَنْسَاهُمْ Dersini verdiği gibi kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Mevdi düşünse, başkasına verir. Fena ve zevali görse kendini almaz. Ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak. Fıkratı afs ücret ve istifadeyi huzuzat makamında nefsini düşünmek. Şiddetle iltizam etmek nefse emmarenin muktezasıdır. Şu makamda kul şevse terbiyesi şu haletin aksıdır. Yani misyan nefs içinde isyan etmemek. Yani huzuzat ve ihtirasatta unutmak ve mevtte ve hizmette düşünmek. Üçüncü 3. kadmede maesadaki min hasenetin min Allah ve ma'sâbetimizin sihhiyetin temin nefsik dersini verdiği gibi nefsin muktezası daima kendinden bilip fakr ve ucbe girer. Bu katvede nefsinde yalnız kusuru ve naksi ve azzi ve fakrı görür. Bütün mahasin ve kemalatını Fatır-ı Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp fakr yerinde şükür ve temeddüh yerinde hamd etmektir. Şu mertebede feskiyesi tak'afla hemen zekkâha, nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir. Sırrıyla şudur ki, kemalini kemalsizlikte, kudretini acizde, günasını fakırda bilmektir. Dördüncü hadvede, Kulli şeyin hâlikun illa vecihe, dersini verdiği gibi, nefis kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Mabuduna karşı adam-ı bir isyanı taşır. İşte gelecek şu hakikatı dert etmekle ondan kurtulur. Hakikat şöyledir ki, Her şey nefsinde mana ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, matumdur. Fakat manay ile ve Saniy-i Zülcelal'in esmasına aynadarlık ciyetiyle ve vazifadarlık itibariyle şahittir, meşguttur, vaciptir, mevcuttur. Şu makamda tezkiyesi ve tathiri şudur ki, vücudunda adem, ademin de vücudu vardır. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat adem içindedir. Yani vücudu şahsisine güvenip, mucide hakikiden gaflet ise, yıldız böceği gibi bir şahsi ziyai vücudu, nihayetsiz zulümat adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Fakat enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu, ...ve mucid-i bir ayine-i tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit... ...bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat esmasının cilvelerine maskar olan... ...zat-ı vacib vücudu bulan her şey bulur. Hatime şu aks, fark, şafkat, tefekkür tarihindeki dört haddenin izahatı... ...hakikatin ilmine, şeriatın hakikatine, Kur'an'ın hikmetine dair olan... ...26 adet sözlerde geçmiştir. Yalnız şurada bir iki noktaya kısa bir işaret edeceğiz şöyle ki... Evet şu tarif daha kısadır. Çünkü dört katledir. Açs elini nefisten çekse doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'e verir. Halbuki en keskin tarih olan aşk nefisten elini çeker. Fakat mahşuk ü yapışır. Onun zevalini bulduktan sonra Mahbub-ı gider. Hem şu tarih daha esnemdir. Çünkü nefsin şatahat ve bilâpervezâne davaları bulunmaz. Çünkü ac ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki haddinden fazla geçsin. Hem bu tarih daha umumi ve cadde-i kübradır. Çünkü kainatı ehli vahdetül vücud gibi huzur-u daimi kazanmak için idama mahkum zannedip, la mevcudu illâhu hükmetmeye. Veyahut ehle vahdetül şuhud gibi huzur-u daimi için kainatı misyan mutlak hapsinde hapse mahkum tahayyül edip La meşkude illahu demeye mecbur olmuyor. Belki idamdan, ve hapisten gayet zahir olarak Kur'an affettiğinden, o da sarf nazar edip ve mevcudatı kendileri hesabına hizmetten azlederek, faatin icraral hesabına istihdam edip, esme islasının mascariyet ve aynedarlık vazifesinde istimal ederek, manayı harfi nazarıyla onlara bakıp mutlak kafletten kurtulup huzur daimye girmektir. Her şeyde. Cenab-ı Hakk'a bir yol bulmaktır. Elhasıl mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek manayı ismiyle bak